Merhaba, benim adım Tom, İngiltereliyim. İyi günler, benim adım Pınar, Türküm. Günaydın, benim adım kim? Koreliyim. Merhaba, benim adım Olga, Rusum.